Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acik Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde de kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bugün Birleşmiş Milletler'in dünya afet risklerinin azaltılması günü e, dolayısıyla e, bir program düzenleyeceğiz. E, programımızın ikinci bölümünde de Validebağ'da bazı gelişmeler var onlara bağlanacağız. E, Dünya afet risklerinin azaltılması günü her yıl 13 Ekim tarihinde yapılıyor. Bu hem bir hatırlatma hem... Ee, bir uyarı günü olarak düzenleniyor Birleşmiş Milletler tarafından. Ve tabii Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde de bu kapsamda bir takım etkinlikler, faaliyetler gerçekleştiriliyor. Ee, biz öncelikle e, Birleşmiş Milletler Türkiye ofisinden Ankara'dan iki ee, arkadaşımıza bağlanacağız. İlki Faik Uyanık, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye sözcüsü. Faik Uyanık arkadaşımıza bağlanacağız. Ee, Faik Uyanık aynı zamanda Altın e, Açık Radyo'nun e, programcısı. Ee, onun arkasından da çevre ve sürdürülebilir kalkınma programının yöneticisi e, Sayın Katalin zaime bağlanacağız. Ee, şu anda ikisi de aynı mekandalar. Onun için aynı telefondan her ikisiyle de görüşmemiz mümkün olacak. Sanıyorum e, Faik Bey şu anda telefon hattımızda. Faik Bey merhabalar. Merhaba Gürhan Bey. Evet ben kısa bir girişle konumuzu anlattım sizden de bir çerçeve çizmenizi rica ediyorum. Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin azaltılmasıyla ne kadar ilgili Türkiye'de bu kapsamda yapılan herhangi bir proje var mı bir çalışma var mı bilahare Katalin zaime bağlanacağız onunla görüşeceğiz. Evet efendim. Evet, bu hafta 13 Ekim'de yani pazartesi günüydü. Uluslararası afet riskinin azaltılması e, günü hem Türkiye'de hem de bütün dünyada bugün rezilesiyle konuyu gündeme getirmek bizler için son derece önemli. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı afet risklerinin azaltılması konusuna iki açıdan yaklaşıyor. Birincisi e, bir afet gerçekleştiğinde bir ülkede o ülkenin yıllar süren Kalkınma çabaları, birikimleri, ilerleyişi bir anda sekteye uğruyor ve hatta yıllarca geriye gidebiliyor. Dolayısıyla afet riskinin önlenmesi bir kere o ülkenin gelişmesi, uzun vadeli kalkınması açısından büyük önem taşıyor. İkinci bakış açımız da e, iklim değişikliği konusu. Çünkü iklim değişikliğinin dünyadaki pek çok felaketin hazırlayıcısı olduğu artık bilimsel olarak da ispat edilmiş vaziyette. E, pek çok ülkenin yaşamış olduğu seller. Toprak kaymaları, buna benzer e, fırtınalar ve tsunami'ler vesaire, bunların pek çoğu, e, hepsi değil tabi, pek çoğu iklim değişikliğinden bağlı nedenlerden kaynaklandığı için iki açıdan yaklaşıyoruz. Birincisi afetlerin o riskin önlenmesi, ikincisi ülkelerin kazanımlarının bir anda afetler nedeniyle kaybolmaması. Tabii bu UNDP'nin bakış açısı, Birleşmiş Milletler'in pek çok kuruluşu var, afetler konusunda yetki sahibi olan. Ee, önce tabi o afetin ortaya çıkarttığı insani krizin giderilmesi... Ardından insanların barınma gibi temel ihtiyaçların çözülmesi ve ardından gelen ihtiyaçlar hepsinin tartışılması için bu hafta bizler için bir vesile tabii. Evet aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bir rapor var. Deprem ve iklim ve hava koşullarının neden olduğu doğal afetler nedeniyle 2013 yılında geçen sene 22 milyon kişinin yerlerinden olduğuna ilişkin bunu da gene Birleşmiş Milletler Türkiye sayfasında bulmak mümkün. Ben programımızın sonuna doğru sizlerle görüştükten sonra bu rapordan da biraz bahsedeceğim dinleyicilerimize. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler aynı zamanda yoksulluk ile afet arasında iklim sizin de belirttiğiniz gibi iklim değişikliği ile afetler arasında da çok sıkı bağlar kuruyor ve özellikle ...yoksulluğa karşı mücadelede de e, afet e, zararlarının, e, tehlikelerinin e, azaltılmasına e, doğru yaklaşmak gerektiğini ifade ediyor. E, bu yıl itibariyle e, Birleşmiş Milletler Türkiye ofisi herhangi bir e, etkinlik düzenledi mi, herhangi bir e, çalışma yürüttü mü 13 Ekim'e ilişkin olarak? zaten süre giden bir e, faaliyet söz konusu. Özel olarak bu sene ve bugüne özel olarak yaptığımız sadece işte bu, bu seneki mesajları öne çıkartan bir iletişim kampanyası yürütmek şeklinde ama e, bunlar elbette sadece farkındalığı artırma yönündeki çabalar. Bunların yanı sıra süre giden ve daha önceki yıllardan itibaren devraldığımız tek proje mevcut. E, bu projelerin bir kısmı dediğim gibi iklim değişikliğinin e, afet riskini etkileriyle bağlantılı. Bir diğer kısmı da e, afetler sonrasındaki e, ortaya çıkan zararların giderilmesi insanların içine düşmüş olduğu durumlarla ilgili mücadele kısmı bir yandan da işte o afetlerin önlenmesi için yapılabilecekler yani çok boyutlu e, çok taraftan yaklaşan pek çok e, konu başlığı söz konusu evet ben şu anda UNDP adına konuşuyorum ama pek çok Birleşmiş Milletler Ajansı, Birleşmiş Milletlerin insani Yardımdan Sorumlu mesela kuruluşu afetten hemen sonra meydana gelen zararların giderilmesi Örneğin mülteciler yüksek komiserliği sadece mültecilik krizlerinde akıllara gelir ama mülteciler yüksek komiserliğinin bir görevi de afetler ve krizden sonrasında ortaya çıkan barınma gibi sorunların giderilmesi olabiliyor. UNFTA var Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu anne çocuk sağlığı gibi yine afetler sonrasında özellikle önem kazanan konulara eğiliyor bu tür çalışmalar zaten sürekli çalışmalar bizler açısından. Evet sanıyorum e, detayları da katalin zaimden e, alacağız e, özellikle e, afetler konusunda afet zararlarının azaltılması Risklerinin azaltılması konusunda Türkiye'de yürütülmekte olan çalışmalar, çevre ve sürdürülebilir kalkınma e, programı yöneticisi olarak Sayın Katalin Zaim'le görüşeceğiz. E, Faik Bey, size çok çok teşekkür ederiz. E, sanıyorum e, aynı mekanda kalmaya devam edeceksiniz çünkü e, belki de e, bu programın sonuna doğru size de bir iki soru daha yönetmemiz söz konusu olabilir. Şimdi. Evet. Şimdi e, sayın Katalin Zayme e, geçmek istiyorum. Alo. Efendim merhabalar. Merhaba Gülhan Bey, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Siz çevre ve sürdürülebilir kalkınma programı yöneticisiniz Birleşmiş Milletler Doğru. Kalkınma Programı'nda. Evet, benim Fahit Bey'den aldığım bilgilere göre afet risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar da sizin bölümünüzün, e, alanıymış. imiş. Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bugüne kadar e, ne tür e, faaliyetler izlendi? Bir yandan da Afat'la e, bir e, bağlantınız olduğunu biliyorum. E, bunları dinleyicilerimize e, aktarabilir misiniz lütfen? Evet. E, Görün hem bir önce bütün misafirlerimize dinleyiciye selam iletmek istedim. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir fırsat fırsat verdiniz. Şimdi ben önceden ee, e, öncedeki illalarda neler yaptık bence o çok önemli çünkü e, bütün e, halkının bunu e, bilmesi çok e, büyük bir değer katar ee, birinci mesela e, e, Atatürk Havalimanı'nın e, e, bir afet döneminde e, nasıl davranacağını ve oradaki çalışanları ve bütün teknik elemanları ve altyapı gerçekten afeti bir e, e, cevap verdiği anda hazır mı ee, bu soru bir sorduk ve Atatürk Havalimanı'nda bunun üzerinde bir eğitimler verdik. Şimdi bu neden önemli? Çünkü biliyorsunuz Afet döneminde bütün yardımlar e, havalimanı iniyor ve oradan dağıtılıyor ve aynı anda oradaki e, e, afette uğrayan e, misafirler oradan yolcu ediliyor. Şimdi bu eğitim ve aslında e, teknik e, değerlendirme doğrultusunda bize Atatürk Havalimanında ve Bakanlıkta aslında bir e, bazı öneriler getirdik. Bu e, çok e, çok e, pozitif e, karşılandı Bakanlıklarda ve ümit ediyoruz ve bunun diğer havalimanlarda da uygulanması ve e, aktif halinde getireceğini. İkinci e, e, buna konumu... geçmeden hemen bu konuda bir soru evet. sorabilir miyim? Tabi evet, tam efendim. da söylediğiniz gibi e, herhangi bir afet anında o ülkede e, çok e, ciddi bir Destek ihtiyacı ortaya çıkıyor ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ve gene başta komşu ülkeler olmak üzere dört bir koldan koşuluyor destek ve yardım çalışmalarında bulunmak amacıyla. Bunun için havaalanları son derece önemli değil mi? Biz Öyle. 99 depreminde de. 17 Ağustos ve 20, 12 Kasım depremlerinde de aynı sorunla karşı karşıya kalmıştık. Orada organize olmak ciddi birkaç günü almıştı. Bu anlamda şu anda Atatürk Havalimanı'nın neye hazır olduğunu birkaç madde halinde ifade etmenizi isteyebilir miyim? Yani bir afet oldu diyelim İstanbul. Çevresinde veya İstanbul'da e, Atatürk Havalimanı'nda Hangi mekanizmalar Devreye girecek Doğru. Şimdi aslında Atatürk Havalimanı'daki Sivil savunma e, Bir ünitesi var ve sivil savunma da Ünitesi vakamide beraber e, e, Anede hareket ediyorlar Aslında hazırlıkta Gerçekten yüksek e, derecede Bir hazırlık var ee, ama bunun e, uluslararası seride bir standart getirmek için birkaç tane öneriler yaptık. Mesela alandadaki e, malzemenin inmesi ve oradaki riskler azaltılması üzerine a, bir e, gerçekten bir e, arazi çalışmalar yaptık. Ve ona gördük ki bunları biraz daha e, standart haline getirmesi önem taşır. E, şimdi e, afet döneminde insanın aşırı bir e, e, panikte giriyorlar. Şimdi bu paniteki insanlara doğru bir yerde kanalize edilmesi onların psiyoloji o, o andadaki psiyolojini anlayan insanların bunun yönetilmesi ve e, o alanı e, e, onu göre bir ayarlanması çok e, önem taşır. Şimdi bunlar maalesef çok ileri seviyede ve çok e, kaliteli bir e, nitelikte bir e, ne elemanlar ne e, teknik e, altyapı yok e, havalimanlardan. Biz bunun üzerine e, öneriler geçirdik. Bunu Atatürk Havalimanı zaten çok pozitif de, e, kabul ettim. Ve bunun üzerine değişiklikler zaten zaten yapacaklar öyle bir anlaşma oldum. Biz ümit ediyoruz ki bizim önerdiğimiz değişiklikler diğer havalimanında uygulanacaklar. Bu zaman çok ister, önemli tabii. Çok önemli. Bu zamanda ister eğitim ister ve aynı anda bir bütçe de ister. Biliyorsunuz genel olarak. Biz ne diyoruz? Afette ön hazırlıklar e, e, çok önem taşır ki afet olursa o anda e, gerçekten e, etkin ve e, hay, şey, yüksek seviyedeki teknik anlamda cevap veriyor mesela zamanında kaos, e, sen, e, kaos e, çıkartmadan çözümler getirmek çok önem taşır. için bence bu önemli bir eğitimdi. Bakanlığı da buna pozitif baktı için. Ama insanları da eğitmek lazım. Şimdi bu sadece biz havalimanadaki çalışanları ne kadar biz eğitsek değilsek normal sivil kesmine de eğitmek lazım bu konularda. Bu biliyorsunuz biraz eksiklik. Var. Doğru. Evet. E, Afar da bunun üzerine biliyorsunuz Afar bunun üzerine gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor ama bunun e, 81 ilde e, e, tekrarlanması devamlı tekrar e, yapılması sadece okullarda değil ama e, e, değişik e, e, yaş gruplarda bunun yapılması e, tartışmalarımız var aslında burada e, bizim gördüğümüz en kritik e, insanlar değil medya Biliyorsunuz medya e, e, kriz zamanında bazen e, çok etik e, e, davranmayabilirler, e, algılanmayabilirler krizi veya yanlış bilgiler verebilirler. Ancak için AFAD'da bunun üzerine... Planlarımız var. E, doğal olarak affet bunun bir e, birleşmiş milletler kuruşsa beraber yapmak ister ki e, e, medyada e, e, kur, şey, yap, e, organizasyonu güven e, e, altında veya güveni karşı e, karşılayarak e, kabul etsin. Ümit ediyoruz ki o işlerimizde Türkiye'deki medya, her türlü medya, televizyon, gazeteciler biraz daha bilinç altında, biraz daha doğru farkı, fark, farkını içinde davranacaklar. Bu herkes için bir kazanç olacaktır. Evet, bundan önce yine Birleşmiş Milletler çerçevesinde Türkiye'de afet zararlarının azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar var mı? Evet. Şimdi şöyle iki tane örnek vermek istedim. Ki bunlar önemli örnekler. Bir tanesi biz arazi çalışmalara çok önem diyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne erken uyarı sistemini oturtulması üzerine seller özellikle Adana bölgesinde bir proje uygulandık. Bu neden önemli? Çünkü sel ve fazla şey, aşırı yağmurlarının bir bilgisayar sisteme oturttu ve oradaki çiftçileri e, erken e, uyarı sistem doğrultusuyla bilgi veriyor mesela bir e, telefon üzerine bir sistem oturttu. Bu neden önemli çünkü çiftçiler e, e, zamanında bilgi alırlarsa o zaman onların planları ve onların e, e, çözüm yolları e, e, bulması bu e, bir ekonomik e, nasıl önceden sürdü bir kalkıma bir çözüm getiriyor bu bir. İki e, bir önceden söyledi iklim ve afet birbirine çok net olarak e, bağ, bağlayan bir konu ama burada bunun üzerine bir ilişkilendirme bunun üzerine teknik kapasitelerimiz nelerdir ihtiyaç nelerdir. Net türlü riskler olabilir. Onun analizleri e, bugüne kadar yapamadım. E, biz bunun üzerine bakaneti, bütün paydaşları analizler yaptık ve raporda da verdik. Bu neden önemli? Çünkü AFAD'ın bunun üzerine... E, Yatırımlar, 81 yıl şimdi AFAD'a bağlandı. O il seviyedeki planlar yapılması önemli bir alçapı veya bilgi, bilgi veriyordu. Ve bunun AFAD da gerçekten çok ciddi alıyor. Bunlar şimdiden yapılan aktiviteler. Şimdi aslında biz bu sene 2014'te AFAD'da beraber bir çerçeve anlaşmada da imza attık. Bu çerçeve anlaşma içinde erken uyarıyorsun, bilinçlendirme, farkındalık yaratmak... Risk haritalar hazırlanması vesaire bir sürü aktiviteler öngör. O zaman uzun vadeli bir protokol uzun. bu, değil mi? Evet, bu bu uzun vadeli protokol. Bunun proje dokümanı hazırlandı aslında bu ay içinde. Çok ilginç konular tartışıldı. Hukuki altyapının tekrarla bizi edilmesi afet ve hukuki altyapı. Bunun içinde mesela barındırma sistemlerin standartizasyona getirilmesi e, öneri e, var. E, aynı anda te, biliyorsunuz afet sadece doğal afet değil, teknik. Aslında insanlar gelen afetlerde de çok önemli. Taşır. Tabii göçle e, ortaya e, çıkan o, evet, ciddi sorunlar göçlenme, var. Onu da şimdi hemen söyleyeceğim ama teknik anlamda kimyasal onlansızın yangınlar bunlar çok ciddi e, afetler getiriyor insan hayatlara kaybediyorlar bunun üzerine bir genel müdürlüğünün e, başlatılması e, eğitimler e, ve e, bir standartizasyon yapılması e, aktivitelerin e, bir parçası şimdi çok doğru söylediniz e, e, bir sürü biliyorsunuz e, e, Suriye'dan ve diğer ülkelerden Türkiye'de gelen Misafirler var. Şimdi bu misafirler aynı anda e, e, bizim dua kaynaklarının üzerine de çok büyük bir baskı yapıyorlar. Çünkü afvatta tartışmamız e, iki gün önceden e, tartıştımız e, olaylar, e, bu misafirlerin e, katatik olsun e, e, diğer. E, e, Zararlar, e, gerçekten nasıl elde edeceğiz, bunu nasıl çözeceğiz? Bunun üzerine de biz de destek vermeye e, hazırız ve zaten veriyoruz. Evet, e, şu an itibariyle e, tabii biz e, çok ciddi bir sığınmacı nüfusla Karşı karşıyayız. Evet. Onların korunma altına alınması, onların evet. yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının görülmesi hatta hijyenik ihtiyaçlarının ve evet. sağlık ihtiyaçlarının görülmesi çok ciddi bir sorun durumunda evet. belirttiğiniz gibi bu da afet kapsamına e, girenme bir konu. Siz aynı evet. zamanda e, çevre konusunda da zaten e, konuşmanız içinde yer yer değindiniz. E, çevre konusunda da e, su kayıpları, e, çölleşme, biyolojik evet. çeşitlilik kaybı ki Türkiye'de e, çok ciddi tehditler bunlar ve hem doğal hayatı çok yakından ilgilendiriyor hem de geleceğe ilişkin çocuklarımıza bırakmamız gereken kaynakları ortadan kaldırıyoruz. Birleşmiş Milletler'in özellikle de bu başkan döneminde, bu konuda da çok genel sekreter döneminde hassas olduğunu ve çeşitli açıklamalar yaptığını biliyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak AFAD'la yürütülecek çalışmaların dışında gene afet zararlarının azaltılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ve sizin sorumlusu olduğunuz programın, çevre ve sürdürülebilir kalkınma programının gündeminde olan başka konular var mı acaba? Çin aslında burada sadece Afet'e sadece Türkiye kapsamında bakmamak lazım. Tabii, doğru. E Açında Türkiye bu Afet üzerine diğer bu bölgedeki var olan ülkeye göre gerçekten çok daha ileride. Bu mesela bilgi toplamı, onun analizi yapılması, eğitimler vesaire teknik anlamda ve bu çok ciddi bir e, bütçede a, a, veriliyor haftada. E, onun için burada aslında sadece Türkiye'deki onarlara değil. E, komşu ülkelerin, e, kapasite geliştirme üzerine Türkiye bence çok önemli e, rol e, yapabiliyor ve yapıyor zaten. Biz bunun üzerine bölgesel projeleri de zaten yürütüyoruz. afatta beraber ve diğer ülkelerde. Ama aslında bunun daha makro seviyeyi çekmek istiyorsak e, biliyorsunuz e, Türkiye'deki bakım e, ve anlaşmanın bir parçası. Şimdi nasıl süre ve kalkıma e, hedeflerin e, e, tekrar Masada yatırıldı ve 2015'ten sonra bunların uygulanması başladı. Yo bu anlaşmanın da 2015-2020 arasındaki hedefleri üzerine tartışmalar var bu hepsi entegre olması lazım bu arada Türkiye onuncu Kalkıma planı da yazdı ve şimdi uygulamaya başladı şimdi bunun koordinasyonu bunun uygulanması biz birleşmiş milletler kuruluşu olarak de hedeflerimiz var ve Afya'da ve diğer bakanlıklara yardımcı oluyoruz bunların Hiogok anlaşmanın seviyene getirmek veya var olan kapasite Türkiye'nin var olan kapasite ve diğer ülkeleri aktarılması üzerine aktiviteler yürütüyoruz ve öngörüyoruz zaten. Evet, ee, acaba Faik Bey'in e, ilave etmek istediği bir şey var mı? Katalin Hanım, size çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ediyorum, çok kolay gelsin. Sağolunuz, dönem dönem size bu konularda e, danışmak isteriz. Evet, evet, e, bugün evet. vakit ayırdığınız için çok teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah, herkese selam ben Faik Bey e, veriyorum. Lütfen, lütfen efendim, sağolunuz, çok teşekkürler. E, Faik Bey, e, herhangi bir eksiğimiz kaldı mı? Gayet iyi toparladığımızı düşünüyorum. Gürhan Bey çok teşekkür ederiz programınıza bizi dahil ettiğiniz için. Bizim bakış açımız sürdürülebilir. kalkınmanın hiçbir kesintiye uğramadan dünyanın her yerinde devam etmesi. Evet. Krizler, kriz durumları bu kesintinin en büyük nedenleri ve krizlerin en başta gelinliği afetler, doğal afetler oluyor. Ondan sonra iç çatışmalar, savaşlar, mülteci akınları gibi. Kriz halleri ülkelerin kazanımlarını, kalkınma kazanımlarını yıllarca öncesine götürebiliyor. Tek tek insanlara baktığınız zaman da insanların bireysel kazanımlarını yıllarca öncesine götürebiliyor. Hepsinden de önemlisi maneviyatını, insanların o manevi bütünlüğünü tamamen darmadağın edebiliyor. Tüm bunların önlenmesi için ele alınması gereken temel problemler var. Katar çok güzel bahsetti. 2015 sonrası kalkınma gündeminde afet riskinin azaltılması e, konu başlığı çok daha güçlü bir şekilde yer alacak. 2015 arası bin yıl kalkınma hedeflerinde vardı. Ancak 2015-2030 arasında 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak kalkınma hedeflerinde afet riskinin azaltılmasına daha ciddi bir vurgu yapılacağını bekliyoruz. 2015'in ikinci yarısında hep buna tanık olacağımızı umuyoruz. Ve Türkiye'deki çalışmalarımız da bu doğrultuda giderek artan bir şekilde sürmesini umuyoruz. Türkiye'de yapılan çalışmaların pek çoğunun çok ciddi çalışmalar olduğunu bizler de sevinerek izliyoruz. Bu işin koordinasyonunu giderek daha profesyonel bir şekilde ele alınmaya başlaması, Türkiye gibi afetlere çok açık, her türlü afete, pek çok afete açık ülkeler açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla umarız daha güzel günler göreceğiz ama yapılacak çok iş var. Evet. Bayık e, Bey size çok çok teşekkür ederiz. Sağolunuz verdiğiniz bütün bilgiler için e, ve tabii kolay gelsin. Öleriz, iyi yayınlar. İyi, iyi günler, iyi, iyi, kolay gelsin size efendim. Hoşçakalın. Evet, e, birinci bölümde e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Sözcüsü Faik Uyanık ve gene Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı yöneticisi Katalin zaimle ile Birleşmiş Milletlerin Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında ee, bir e, görüşme gerçekleştirdik. Dünya afet risklerinin azaltılması günü e, pazartesi idi. 13 Ekim tarihi her yıl bu tarihte düzenleniyor. E, programın başında e, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bir rapora atıf yapmıştım. E, yeni yayınlandı. Ve e, bu rapora göre deprem, iklim ve hava koşullarının neden olduğu doğal afetler nedeniyle 2013 yılında 22 milyon kişi yerlerinden oldu. Norveç Mülteci Konseyi tarafından bir araştırma e, yapılıyor ve rapor hazırlanıyor. Afetler nedeniyle yerinden olma riski özellikle kentlerdeki nüfus artması ve yoğunluğu nedeniyle son 40 yıldan bu yana iki kart artmış durumda. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland bu artış eğiliminin iklim değişikliğinin etkileriyle gelecekte daha da artmasının beklendiğini belirtti. Günümüzün artan doğal afetlerine de erken uyarı sistemleri ve acil tahliye uygulamalarına olan ihtiyacın önemini vurgulayan bu raporun tam zamanında e, yayınlandığını da ifade etmek lazım. Evet, insani yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısı ve onlara yardım etmenin maliyeti bu rapora göre çok yükselmiş durumda ve yakın işbirliği içinde olunan ulusal ortaklarla odak noktalarının korunma ve hazırlıklı olmaya doğru kaydırılması gerektiğini belirtiyor Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri. Raporu göre enteresan rakamlar var. Afetler hem zengin hem de fakir ülkeleri etkiliyor. Ancak esas yük yerlerinden olmanın yüzde %85'inin yaşandığı kalkınmakta olan ülkelerin üzerine biniyor. doğal afetlerden geçmiş yıllarda olduğu gibi en çok Asya kıtası etkileniyor. Asya'da 19 milyon kişi, yani küresel toplam rakamın yüzde 87.1'i yerlerinden olmuş durumda. Asya başta geliyor. Sadece Filipinler'de Hayyan kasırgası nedeniyle 4.1 milyon kişi evlerinden olmuş. Mevsimsel sel seller Afrika kıtasının Alt Sahra olarak bilinen bölgesinde özellikle Nijer, Çat, Sudan ve Güney Sudan'da insanların yaşadıkları yerleri ter terk etmelerine neden olmuş. Ayrıca bu ülkelerdeki e, ihtilaflar ve kuraklık nedeniyle de Göçler başlamış gelişmiş ülkelerde de doğal afetler insanların yerlerinden olmasına neden oluyor buna ilişkin haberleri daha sık alıyoruz tabi medyadan manyi kasırgası Japonya'da 260 bin kişinin evini terk etmesine neden oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma eyaletinde kasırga nedeniyle 218 bin 500 kişi evlerinden olmuştu. Bir de 2014'e ilişkin küresel tahminler var. Afetler yüzünden yerlerinden olanlar isimli rapora göre bu rakam aynı yıl içinde ihtilaflar yüzünden yerlerinden olan kişi sayısından üç kat fazla olacağı düşünülüyor ilk aylardan edinilen bilgiyle. Evet efendim bir de Başbakan Yardımcısı... Beşir Atalay'ın bugün nedeniyle e, verdi, e, bir mesajı oldu. Ayın 12'sinde açıklandı. E, e, bu kapsamda her yıl bir ana temayı konu olarak e, seçtiklerini belirtiyor Beşir Atalay. Geçtiğimiz yıllarda güvenli hastaneler, güvenli okullar gibi kampanyalar yapılarak toplumun bu alana dikkati çekilmişti diyor. 2005 yılında Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen afet risklerinin azaltılması dünya konferansı sonrası Birleşmiş Milletler'e üye 168 ülke tarafından kabul edilen... Yoga çerçe Çerçeve Eylem Planı 2015 yılına kadar dünya genelinde afet risklerini en aza indirgemek için ülkeler tarafından kullanılacak bir yol haritası olarak hazırlanmış ve aradan geçen yıllar içinde birçok ülke tarafından uygulanarak önemli kazanımlar sağlamıştır diyor. E, detaylarına AFAD'ın e, sitesinde e, ulaşmanız mümkün. E, bu arada önemli notlardan birisi 2009 yılında yapılan afet risklerinin azaltılması 3. küresel toplantısı öncesinde 21 ülkeden 600'den fazla çocuğun katılımı ile afet risklerinin azaltılması için çocuk söz sözleşmesi is isimli bir belge kabul edilmiş. Bu belgede çocuklar 5 öncelik e, çocuklar için 5 öncelik belirlenmiş. Bunlar okulların afetlere karşı dayanıklı olması, çocukların korunmasının tüm ülkelerde bir öncelik olarak ele alınması, çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşma hakları, afet risklerini azaltma çalışmalarının kırılgan bireylere öncelikli olarak ulaşması ve altyapının güvenilir olması konuları. Beşir Atalay der ki, <gülüyor> afet Başkanlığı okullarda ve çeşitli eğitim birimlerinde yaptığı, çok sayıda eğitici çalışmaların yanı sıra bünyesinde bulunan Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi tarafından çocukların afetlere karşı bilinç seviyesini arttırmaya yönelik resim ve kompozisyon çalışmaları düzenlenmektedir. Devamını okumuyorum programımızın e, süresi nedeniyle ama bütün bunlardan sonra tabi ciddi bir envanter çıkartmak gerekiyor. ...15 yılda yani 99 depreminden bu yana Türkiye'de afet risklerinin azaltılması konusunda neler yapıldığının listesini çıkartmak e, oldukça yararlı. Biz programımızda e, zaman programlarımızda zaman zaman bu konu üzerinde de duruyoruz. Tabii 15 yılla karşılaştırdığımız zaman bir arpa boyu yol ilerlemediğimizi belirtmek mümkün. Yapılanlar elbette ki var ama 15 yıllık bir süre içinde yapılabileceklerin yanında hakikaten bir arpa boyu kadar e, etkisi oluyor. Türkiye hala afet risklerinin azaltılması konusunda son derece ciddi problemlerle karşı karşıya. Zaten Altın Saatler programının ana konusu bu olduğu için bu bugünkü programda daha fazla uzunca üzerinde durmamıza gerek yok. Evet efendim şimdi bir ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra Validebağ korusunda bazı gelişmeler var. O gelişmeleri arkadaşlarımızdan alacağız. Evet müziğimizi dinliyoruz. Evet Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler Programı'nda ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Sözcüsü Faik Uyanık ve gene UNDP'den Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı yöneticisi Katalin Zaim'le ile görüştük. Efendim biliyorsunuz konusu korusu var. İstanbul'da son zamanlarda aslında çok uzun yıllardan beri sürekli gündemde olan bir yer. Şimdi Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin hattımızda. Arif Bey merhabalar. Merhaba. Evet, e, her hafta yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Önce otopark in, inşaatı, tabii çok gerilere gitmiyorum. O gerileri evet. de sizin çok e, e, kısaca özetlemenizi rica edeceğim. Şimdi Hı -hı. de bir e, cami inşaatı konusu. Hı -hı. Evet efendim, söz sizde. Yani evet. Valdebağ korusunda neler oluyor? Evet. Önce Valdebağ konusu ve son birkaç aylık gelişmeleri özetleyeyim isterseniz. Lütfen. Biz 19 Temmuz'da bir ıslak imza kampanyası başlatmıştık. Bunun başlatılmasının gerekçesi de şuydu. Üsküdar Belediye Başkanı olan şimdi Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen seçim kampanyası sırasında aday iken Valdeba Korusu üzerine bir takım çılgın projeler geliştirdiklerini açıklamıştı. Ve biz bunları görünce tabii ki karşı çıktık çünkü tamamen yapılaşmayı açan projelerdi bu projelere karşı bir imza kampanyası yapalım dedik. Öncelikle Change.org'da bir kampanya açtık ama çok fazla e, hareketli geçmedi o açıkçası. Bunun üzerine bunu ıslak imza kampanyası şeklinde de ayrıca e, devam etmenin daha e, doğru olacağını düşündük ve 19 Temmuz'da bu sefer ıslak imza kampanyasını başlattık ve bu iki kampanya birbirini destekledi, besledi ve sonuç olarak biz ee, Eylül ayı sonuna geldiğimizde Ekim ayı başlarında 80 aşmış idik toplam olarak. Yani 32.302 tane e, ıslak imza kalanı da Changeorg'daki dijital imza olmak üzere toplam 80 bin küsur imza. Önemli e, bir rakam. Changeorg'daki evet, e, kampanyaları e, düşünürsek evet. Evet. E, şu anda e, Changeorg'da ikinci en fazla imza alan kampanya durumunda Valdeba kampanyası. E, bu bizce de önemli bir şey tabii ki. E, insanlar burada yapılaşmaya karşı olduklarını gerek dijital ortamda gerek ıslak imza vererek belli etmiş durumdalar. E, burada tabii e, çoğunluk e, ağırlık galiba çevriliyen mahallelerde oturan insanlara ait. Sonra diğer çevre mahallelerde oturanlar da imza verdiler. Ama bunların oranı toplasanız %10 bile değildir. E, ama bu civar Kesinlikle Vallebağ Korusu'nda yapılaşma istediği, istemediğini çok açık bir şekilde belli etmiş durumda. Şimdi bunlar olurken e, Ağustos ayında sanki bizim kampanyamıza destek çıkmak ister gibi çok ironik bir şekilde. Üsküdar, e, pardon Üsküdar Belediyesi ilgisi yok bu konunun tabii şimdi. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımında olduğu için koru orada öğretmen evi çevre düzenlemesi, kapsamında bir takım projeler yapılmaktaydı. E, bu projelerin bir devamı olarak e, otopark genişletme projesi yapılmaya çalışılıyor idi. E, sırf genişletme değil, aynı zamanda betonlaştırmaya da çalıştılar. E, ve Biz bu betonlaştırma ve genişletme çalışmasını tam zamanında gidip müdahale ederek durdurduk. E, yere döşenen ve üzerine beton dökülmesi beklenen demir hasırlar ya da hatıl denen şeyleri kaldırdık bir kenara koyduk. Bu birinci eylemimiz oldu son üç ay içindeki e, en önemli eylem. Ondan sonra e, etrafı çevirmeye başladılar paravanlarla. Biz o paravanları da iki gün sonra indirdik. ve Bu artık konunun İstanbul hatta Türkiye çapında duyulmasına yol açtı. E, basında yer aldı bayağı geniş yankı uyandırdı. Ee, ve bu aşamadan sonra e, Milli Eğitim Müdürlüğü ya da daha doğrusu orada işin artık taşeronu konumunda olan e, Öğretmen Evi Müdürlüğü e, otopark projesinden vazgeçtiğini açıkladı. E, ve biz bu konuda başarılı olduğumuzu e, düşünüyoruz. E, sadece e, mevcut e, otoparkın e, toprak olan bölümünü Kışın çamur olmasın, yazında toz olmasın diye ee, içinden e, çimler e, yeşerebilen cinste bir takım taşlar vardır, delikli. Onlardan döşeceğini söyledi ve büyütmeyeceğini söyledi. Bu bizim için yeterlidir. Ee, biz evet oradaki çamuru engelleyecek bir şey yapılmasına tabii ki karşı çıkmayız. O sorun değil. Yeter ki toprağı öldürmesin. Ama daha önce yapılması e, planlanan proje şöyleydi. Önce yere e, çakıllar döşeniyor, üzerine demir hasırlar döşeniyor, onun üzerine beton dökülüyor, beton üzerinde ayrıca taş döşeniyordu. E, bu tabii aşağıdaki toprağı tamamen öldüren bir proje idi. Onu engellediğimiz için mutluyuz. Ya, tabii ki gene gözümüz orada ve e, daha önce genişletilmiş genişletilmesi söz konusu olan alanda meyve ağaçları vardı. Biz onları e, Açıkçası birer ikişer kesildikleri ve paravan arkasında kaldıkları için seneler boyunca fark etmemiştik. Paravanlar açıldıktan sonra bir baktık ki orası çıplak. Ve şimdi bu çalışmanın bir devamı olarak biz oraya ayrıca üçüncü bir eylem biçimi, aslında eylem bile demek buna doğru değil, çok basit bir şekilde orada daha önce var olan meyve ağaçlarını Tekrardan yerlerine diktik. Tabii aynı ağaçlar değil, başka fidanlar bularak yerlerine diktik. Bu şekilde bir etkinliğimiz oldu. Evet. Bütün bunlardan sonra bir şey daha oldu. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra Eylül ayı içinde izci evi denilen yasadışı bir oluşum vardır. Validebağ korusu içinde orada da izci evi vardı. Evet ilçe evet. evi. Aslında ilçe evi dediğimize bakmayın. Yani yer tanımlama anlamında mecburen bunu kullanıyorum. E, çünkü biz orayı tanımıyoruz. Öyle bir yer yasal olarak yok. Olmaması gerekiyor. Çünkü koruma kurulu 2005 yılında verdiği kararla ilcilik faaliyetlerinin koru dışına çıkartılmasını e, söylemesine rağmen e, çıkartılması gerektiğini söylemesine rağmen e, hala devam etmekte. Üstelik de her sene yeni yeni İcatlar çıkararak e, korulan yeni alanları kendi bünyesine katmakta, genişlemekte. Genişleme derken iyicilikle ilgili bir şey mi yapıyor? Hayır. Hayvanat bahçesi yapıyor, seray yapıyor, e, büfe yapıyor, tuvalet yapıyor, e, kafeterya yapıyor, kebap evi işletiyor. Durum bundan iba. Çay bahçesi, e, ağırlıklı olarak da çay bahçesi. E, daha geçen sene, 2013 yazında yeni bir alanı daha işgal ederek oraya masalar, iskemdeler koydu. Gerekçesi de öğretmen evi bahçesi düzenleme içinde oradaki insanlar buraya geliyorlar. O yüzden onlara yer bulmak zorundayız. Bu aslında doğru bir şey değil. Orası ayrı bir bölüm tamamen. Kimsenin öyle bir yerin varlığından bile haberi yok iken kendi kendilerine icat çıkarttılar. Neyse şimdi orası öyle yasa dışı bir yer iken Orada da bir çadır yapılmıştı seneler önce ve biz onun da yapılmasını hiç memnun olmamakla beraber senelerdir duruyordu. Bunu geçen sene yıktılar ve şimdi yerine yenisini yapacağız dediler. Biz de aynen yenisi yapılacak diye açıkçası çok da fazla büyük bir tepki göstermemiş idik. Ama birdenbire baktık ki durum farklı. Yan tarafa yani çadırın dışına gelecek yerlerde bir takım çukurlar açılmış. Oralara beton dökülme hazırlığı var. Kalıplar dökülmüş, kalıplar konmuş. Beton kalıpları ve çepeçevre çadırın etrafını e, beton bir duvarla çevirecek şekilde kalıplar konmuş. Biz bunları gördük ve öğretmen müdürüyle görüştük. Bunları kaldırın, bunları istemiyoruz. Yani bir şekilde çadır e, eskisi gibi yapılırsa fazla bir ses çıkartmayız ama e, mevcut haliyle devam yerine kalkıp da e, betonlar dökülürse o zaman biz buna karşıyız dedik Biz burada istediğimizi yaparız Biz burada e, hak sahibiyiz Siz kim oluyorsunuz anlamına gelecek şeyler söyleyince ipler koptu Ve o beton kalıplarını biz bir akşam indirdik e, Tabii çevreden yardıma gelenler oldu Mahalleliler ağırlıkta Yüzlerce insan orada toplandı Ve o beton kalıpları söküldü şu ana kadar da sadece bir beton blok döküldü inşaat orada da durmuş gibi gözüküyor ama her an bir şey yapılabilir. Onun için bir gözümüz orada bir gözümüz otoparkta bu şekilde devam ediyor. Tabii ki koruda yapılmak istenen daha pek yapılan pek çok olumsuzluklar daha var. Öğretmen evi çevre düzenlemesi kapsamında şu anda öğretmeninin çevresi hemen yakın çevresi başlı olmak üzere pek çok yer taşlaşmış, betonlaşmış durumda, iğrenç bir görüntü. Ağaçlar kesildi, ağaçlar yanlış ve zamansız olarak budandı, bazıların kurumasına yol açıldı ve şimdi orada kimse oturmak istemiyor. Çünkü yazın yukarıdan güneş geliyor, aşağıdan taşın ısınmasıyla bir sıcaklık geliyor. İnsanlar kendilerin tost makinesinde kızaran tost gibi hissettikleri için orada oturmak istemiyorlar. Gidip başka yerlerde oturma Arayışına girdiler. Ee, ağaç gölgesi gibi bir serinlik hiçbir yerde olamaz. Oraya koydukları uyduruk şemsiyeler ancak tost makinesinin kaşarı olarak görev görüyor. Evet. Durum bundan ibaret. Ee, en son Valdebağ e, Korusu'nun durumu bu. Evet. Bir de bugün sabah itibariyle bu Hı -hı. E, Çamlıca girişine... E, bir dozerin gelmesi söz konusu herhalde ama evet. anlaşılan sizler sürekli teyakkuz halindesiniz. ve evet. Her an evet. nerede ne olacak diye nasıl bir evet. iş bölümü evet. yaptınız, evet. vardiya düzeni mi kurdunuz, evet. nasıl kontrol günümüz altında? Türkiye'sinde, günümüz Türkiye'sinde herkesin her an uyanık olması gerekiyor zaten her konuda. Yani her an birisi size telefon açıp filanca hesaba şu kadar para gönderin de diyebiliyor <gülüyor> ve bunu yapan insanlar da var. Her an evinizin önüne birisi gelip bir şey yapabilir ve eğer sesinizi çıkartmazsanız o onun hakkı olur siz haksız duruma düşersiniz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Onun için her an her konuda uyanık olmak gerekiyor. İşte biz de Valdeboğan hemen bitişiğinde yer alan Çamlıca ve Atakonakları ile ilgili geçen sene böyle bir konuyu öğrenmiş idik. Üsküdar Belediyesi orada kamuya terk edilmiş olan alan şu anda otopark olarak kullanılmakta. Yıllardır otopark olarak kullanılıyor ve orayı yeşil alandan yeşil alan olarak gözüküyor iken şeyde, e, imar planlarında bunu dini tesis alanına çevirmiş idi. Oranın e, mülkiyeti kendine, kimdedir? Ee, mülkiyeti kamuya terk alan olduğu için belediyede. Belediyede, evet. evet yani bu o, şeyin valide bağ kurusunun e, dışında. dışında ama hemen e, Çamlıca'nın evet. evet. Zaten şöyle bir kural var. Ee, birinci derece doğal sit alanı olan e, alanların Yanlarında hemen mücavir alanlarında yer alan e, arazilerde de birinci derece sit kararları uyg e, kuralları uygulanır şeklinde bir kural hatırlıyorum ben. E, bu bilinen bir şeydir. Yani hemen yanında da siz e, 30 katlı gökdelen dikemezsiniz. Evet. Tamamen taşlaşma, betonlaşma anlamına gelecek inşaatlar yapamazsınız. Böyle bir kural var, bir koruma kuralı. Ee, tabii buna da riayet edilmiyor hiçbir şekilde. O ayrı mesele bir de şöyle bir şey. Şimdi orayı tamam belediyenin tasarrufudur. Ee, yeşil alandan dini teslima çevirdi diyeceksiniz. Evet iyi güzel ama e, imar yönetmeliğinde şöyle kısıtlayıcı bir hüküm var. Diyor ki 2000 metrekareden küçük alanlarda cami yapılamaz. Şimdi e, geçen sene Çanlıca konaklarında oturan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız ve aynı zamanda ata konaklarında oturanlar e, ayrı ayrı dava açarak bu kararın iptalini istediler. Yani yeşil alandan e, şeye e, dini tesis alanına çevrilmesi kararının iptalini istediler. Ve bir kişi de e, demin söylediğim imar yönetmeli hükmüne dayanarak bu alanda cami yapılamaz şeklinde rapor vermiş. Bu evet. avukatlarımızın elinde var. Şimdi... Bu durum çerçevesinde belediye davayı kaybedeceğini anladığı için bugün orada fiili bir durum yaratarak açıkçası hukuk dışına çıkarak kazı başlatmaya kalktı. Ve site sakinlerinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Orada engelleme yapıldı tabii ki kazı yapmaları engellendi. Ve en son olarak site sakinlerinden bir arkadaşımız... Parasını vererek dozeri gönderdi. Ama ondan önce saatler boyunca site sakinleri arabalarını gerekli yerlere park ederek dozerin alana girmesini engellediler. Fiziki engel çıkarttılar. Evet. Bu arada basını haber verildi, basın ilgilendi. İşte çevreden gelenler oldu. Çok kalabalık olmamakla beraber 20-25 kişi civarında site sakini toplandı. Orada tepki gösterildi. Durum bundan ibaret. E, Tabi orada da e, gene söylediğim gibi her an uyanık olmak gerekiyor. Artık e, arkadaşlarımız orada oturanlar e, dikkat edecekler. E, nöbet mi tutarlar bilemiyorum. Bir şekilde e, oraya e, gecenin bir yarısında veya başka herhangi bir zaman e, fiili müdahale yapılmasını engellemeye çalışacaklar. Tabii bir taraftan da yürütmeyi durdurma kararı almaya çalışıyor avukatlar. Evet yani gene bu şeyle ilgili olarak e, oranı da bir cami yapımıyla evet. ilgili olarak. Ve bilirkişi raporu e, sonuç olarak e, herhalde e, yürütmenin durdurulması kararının da temelini teşkil edecek değil mi? Evet öyle olmalı. Öyle ha. umuyoruz. Gerçi bilirkişi raporlarına artık ee, pek de önem verilmiyor ama e, duruma tabii göre ki... işlerine geliyorsa önem veriyorlar işlerine geldiyse vermiyorlar ee, Hukuk'un ülkemize geldiği durum e, düşürüldüğü durum ortada hepimiz evet. biliyoruz o yüzden e, güvenemiyoruz e, ama gene de e, kazanacağımıza inanıyoruz davayı e, tabi ben hep bizli konuşuyorum aslında burada valdeba Gönüller'in direkt olarak bir Şeyi yok müdahalesi yok Biz kişi olarak tabi ki destek veriyoruz Çevrede oturanlar olarak Orası Valdebağ Korusu içinde olmadığı için Direkt olarak bizim müdahale etmiyoruz Ama tabi ki Bizi çok yakında ilgilendiriyor Kaldı ki oraya cami yapıldığı zaman Arabalar nereye bırakılacak İnsanlar böyle bir endişe içinde Hem kendi arabasını nereye bırakacağını düşünüyor Orada oturanlar Hem de koruya zarar verileceği Endişesini taşıyorlar Dolayısıyla hiçbir şekilde orada böyle bir tesis yapılmasını istemiyorlar. Yani konu zaten aslında cami yapılması, yapılmaması, dini tesis olup olmaması değil. Yani orada bir yapılaşma olmaması. Orada açıklık küçücük bir alan var. Toplasanız 1500 metrekare civarında bir şey. Yani orası da öyle kalıversin. Biraz nefes olacak bir yer olsun. Zaten otopark olarak kullanılıyor. 5-6 tane ağaç var. Başka da bir şey yok. Yani aman aman büyük bir yeşil alan da değil. Evet, hiçbir şey olmasa afet döneminde e, orası evet. bir toplanma evet. merkezi olabilir. Evet. Programımızın birinci bölümünde de dünya afet risklerinin Azaltılması gününden bahsettik birleşmiş evet. milletlerin evet. E, Pazartesi günü 13 Ekim tarihinde idi. Evet e, size kolay gelsin diyelim e, Arif olalım. Bey. Sağ olun teşekkür ediyoruz. E, hakikaten var e, e, her alanı evet. korumak zorundayız evet. herhalde evet. başka her çaresi an, kalmadı heran her, her şey zorundayız. olabilir evet, evet. yani e, İstanbul'un her tarafı gezi parkı durumuna döndü. Ee, evet yani öyle. aslında böyle olsun diye bir bizim çabamız yok ama e, yöneticilerimiz sanki bu durumu kaşıyor gibi geliyor maalesef bana maalesef öyle evet evet haklısınız çok çok teşekkürler Arif Biz Bey sağlılsın tekrar size kolay gelsin iyi günler efendim tamam. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında iki konuyu işledik. Dünya afet risklerinin azaltılması günü 13 Ekim. Ee, bu konuda Faik Uyanık ve Katalin Zahim ile görüştük. Birleşmiş Milletler Kalkınma programından arkadaşlarımız. Ayrıca e, Validebağ Gönülleri Derneği Başkanı Arif Bilgin, Belgin'den e, hem bugünkü gelişmeyi hem de Validebağ konusunun bir ...özetini aldık. Ee, evet efendim, programı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler... ...programında görüşmek dileğiyle... ...hoşça kalınız. Hayatta kalmak için... ...Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar... Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41